Zikrin atlı dinde vardır. Kur'an-ı Kerim ve Resulullah bizi dine teşvik etmiştir aleyhissalatü vesselam. Fakat zikrin yapılış şekli dinde yoktur arkadaşlar. Fakat zikrin yapılış bir dinde yoktur. Yani insanların bir araya gelip kol kola girmesi, müzik aracılığıyla e, zikir yapması veya halkalar halinde sallanıp da zikir yapması. Bu şekil bir zikir kazı dinde nedir arkadaşlar? Dinde yoktur. İşte buna ne diyoruz arkadaşlar? Bir daha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 Fakat senin yaptığın şekilde bir ne yoktur. Seni yapmış olduğu şekilde bir zikir yoktur. Ve bunu şürüzebilecek en güzel delilimiz arkadaşlar. Mesela Allah Subhanahu ve Teala bize namaz kılmayı öğretmiştir. Namazı bize emretmiştir. Namazı bize emrettiği gibi Allah Subhanahu ve Teala peygamber aracılığıyla nasıl namaz kılacağımızı da bize öğretmiştir. Aynı şekilde arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala bize orucu emretmiştir. Oruç tutmamızı bizden istemiştir. Ve peygamber aracılığıyla ve Kur'an'da fazla açıklık getirmeden, açıklamadan Allah subhanahu wa Taala bize nasıl oruç tutmamız gerektiğini ve peygamber aleyhisselatü vesselam da bize bunu daha tahsilatlı bir şekilde anlatmıştır. Aynı şekil bütün ibadetler böyledir. Allah eğer bize bir ibadeti emrediyorsa bunun şekli olmalıdır arkadaşlar? Bunun şekli de sünnete uygun olmalıdır. Yani mesela orucun asıl dinde vardır. Ha ben oruç tutacağım yalnız peygamber sabahtan ana kadar oruç tutardı?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 Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman arkadaşlar Allah subhanehu ve teala bize genel bir kaide koyuyor. Ve Allah subhanehu ve teala bize diyor ki arkadaşlar lekum Ben bugün size dininizi tamamladım. Ben bugün size dininizi tamamladım. Ki İbni Kesir'in de tefsirinde dediği gibi bu İslam ümmetine verilmiş olan en büyük nimettir. Ki zaten Bukhari ve Müslim'de Yahudiler Hazreti Ömer'e geliyorlar. Ey Ömer diyorlar. Size öyle bir ayet indi ki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 Dini nakıs görerekten yeni ameller dine eklemesi bu insanın neydir arkadaşlar? Bu insanın tuğyanlaşması ve insanın tağutlaşmasıdır. O zaman Allah Subhanahu ve Taala peygamber aleyhissalatü vesselam vefat etmeden çok kısa bir dönem önce bu ayet kelimeyi indiriyor. indiriyor. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُوا لَكُمْ دِينَكُمْ Yani ben bugün size dininizi tamamladım. Artık hiç kimsenin bu dinden bir şey çıkarma veya bu dine bir şey ekleme gibi bir hakkı ve yetkisi yoktur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 Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın sünnetine tabi olmadır veya da kişinin heva ve hevesine tabi olmasıdır. Allah Subhanahu Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: "Sıncazgalnaa kala şeri'atim min Sonra biz seni bir şeriat üzerine kıldık, sen o yola tabi oluyor Allah Subhanahu Teala. Bilmeyenlerin heva ve hevesine tabi olma diyor Allah Subhanahu Teala. Yani burada neyi anlıyoruz biz arkadaşlar?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 Ve hevaya tabi olma diyor Allah subhanehu ve teala. Yani Allah'ın yanında vahyin yanında olan şey, vahyin karşısında duran şey, sahibi ne diye isimlendirirse isimlendirsin, Allah'ın yanında sapıklıktır. Allah subhanehu ve teala'nın yanında bu heva ve hevese tabi olmadır. Aynı şekilde Allah peygamber aleyhissalatu vesselam'a arkadaşlar diyor ki, فَاِلَّمْ يَسْتَج۪يبُوا لَكَ Eğer sana icabet etmezlerse ey habibim, Sağlam, اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاَهُمْ onlar sadece kendi heva, heva ve heveslerine tabi oluyorlar. Şimdi Allah subhanahu ve teala iki yol çiziyor. Yani biz yenilikler, karşısındaki tutumumuz, yenilikler karşısında tutumumuz ne olacaktır? Diyorsak eğer Allah subhanahu ve Taala iki yol çiziyor. Ya Hz. Resulullah'a tabi olacağız, onun sünnetine uyacağız. Veya onun yapmadığı bir şey yaparsak, ona icabet etmezsek, ona muhalefet edersek...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 Bakın bidate bakış açısı nedir? bidate bakış açısına bakalım arkadaşlar. Ve diyor ki ve iyâkum ve muhdesâtil umur. Aman aman sonradan çıkan şeylere dikkat ediniz. Fe inne kulle bid'atin balâle Çünkü bütün bid'atler sapıklıktır. Bakın muhakkak diyor fe inne muhakkak ki kulle bütün bid'atin balâle Bütün bid'atler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sapıklık olduğunu söylüyor. O zaman peygamberin yanında bidat kavramında ayrım yoktur. Peygamberin aleyhissalatü vesselamın yanında bidat, bidattır. Nedir arkadaşlar? O da sapıklıktır. Ve yine peygamber ne diyor? Ve bütün sapıklıklar da ateştedir. O zaman peygamberin bu hadisteki bidate bakış açısını gördük. Bidatın hepsi muhakkak gidiyor peygamber sapıklıktır.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 acaba sahabenin yanında güzel birat var mıydı? Yoksa güzel birat yok muydu? Bütün bidatlar onların yanında sapıklıktı. Çünkü Allah ve Resulü bir şey emrettiği zaman bunu en güzel anlayan ve yaşayan insanlar kimlerdir? Sahabelerdir. Hiç kimse bunda ihtilaf etmez. Neden arkadaşlar? Çünkü peygamberle bizzat yaşadıkları için ondan bu ayet ve hadislerin bir fiil uygulamasını da öğrenmişlerdi. Şimdi o zaman sahabenin fakihlerinden sayılan sahabelerin özellikle sahabenin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 Şöyle bir nakil yapıyor bize arkadaşlar. Diyor ki biz Abdullah bin kapısında oturuyorduk. Ebu Musa bu yalnız bu rivayeti çok güzel dinleyelim ve çok güzel anlayalım arkadaşlar. Bu rivayeti çok güzel dinleyelim ve çok güzel anlayalım. Çünkü sahabenin fıkhını ve bizzatın hangi hangi kısımlarına nasıl reddiye verdiklerini, nasıl tepki verdiklerini görmüş olacağız. Tabii diyor biz kapının önünde otururken Ebu Musa el-Eşari geldi. O da bir sahabe. Diyor dedi ki İbn Mesud çıktı mı?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 günahlarınızı sayın, bensin sevaplarınızı saymaya kefilim. Ve orada camiye gidiyor. Camiye geldiği zaman içeriye giriyor tabi arkadaşlar. Bakıyor ki insanlar tam Ebu Musa el-Aşar'ın dediği gibi oturmuşlar. Önlerinde taş parçaları var. Adamın biri diyor ki yüz defa subhanallah deyin. ya defa subhanallah diyorlar. Yüz defa la ilahe illallah deyin. Yüz defa la ilahe illallah diyor. Ne kadar çabuk helak oldunuz.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 Biz hayırdan başka bir şey istemedik diyorlar. Bütün bidatçilerin söylemiş olduğu ortak kelime arkadaşlar. Tarih tekerrür ediyor. Ne diyorlar? Biz sadece hayır istedik. Bugün bütün bidat yapan insanlara sorduğunuz zaman ne derler size arkadaşlar? Peygamberin ve sahabesinin yapmadığı bir şey yaptıkları zaman hemen derler. Biz sadece hayır kazanmak, daha fazla hayır kazanmak için bunu yapıyoruz derler. İbni Mesud hemen onlara dönüyor diyor ki, İnnekum ala ummetin.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 Tabi bu kıssayı güzel anlayalım. Çünkü bu kıssa gerçekten bu konuda bizim için nedir? Asıldır. i̇bn Mesud'un kıssadığı. i̇bn Ömer'in yanında adamın biri hapşırıyor. Tabi biri hapşırdığı zaman biliyorsunuz. Peygamber aleyhissalatu vesselam elhamdülillah ney öğretiyor. Kaştaki de ona ne der? Yerhamdülillah der. Öyle değil mi? O da ona der. Ve der. Adam hapşırdığı zaman i̇bn e, Ömer'in yanında diyor ki Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Allah'a hamdolsun peygambere salat ve selam olsun diyor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 Bir daha bakış açısına bakalım. Medine imamı İmam Malik ve Maliki mezhebin imamı olan ümmetin arasından makbul görmüş imamdan İmam Şatibi hadisamda şu nakli yapıyor arkadaşlar. Diyor ki: Men ibtida fi dini wa yaraha hatna, fakb zama anna Muhammedan khana risala, lian Allaha yul al yom akmetulukum dinakum. Ve İmam Malik devam ediyor ki: Fama lam fama lam yekun yomeiz dinen, fala yekun yomeiz dinen.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 İmam Malik diyor ki Zülhüleyfe'den ihrama gir diyor. Çünkü e, biliyorsunuz i̇bn Abbas'ın hadisinde, sayhinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, için ne diyor i̇bn Abbas? وَقَّةَ Rasulullah Sallallahu Aleyhi اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَهْلِ الْمَد۪ينَةِ ذَلْحُلَيْفَةَ Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ihram yeri olarak Medine için Zülhüleyfe denilen yeri yaptı? Orayı mekan seçti. Yani insanlar ihrama girmek istediğinde oraya gelip o kapıdan, o mihfattan giderken ihrama gireceklerdir.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 nasıl razı edeceğini, nasıl daha fazla ecir alacağını. O peygamberinden daha mı iyi biliyorsun? Sen Allah'a daha mı iyi tanıyorsun ki peygamberin kısa yapmış olduğu bir şeye muhalefet ederekten daha fazla ecir almak istiyorsun? Ve İmam Malik ona şu ayeti okuyor. "Fe yahzarul an amrihi en tusibahum fitnetun ev azabun elim." O peygamberin emrinden muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden, takınsınlar ve kendilerine elim verici bir azabın isabet etmesinden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 Allah katında makbul değildir Ve peygamber sana lanet etmiştir Allah'ın lanetini sana göndermiştir Bizat Ve peygamber bütün muhakkak ki bütün bidatler delalettir diyor peygamber Sapıklıktır diyor Ve bütün sapıklıklar nedir diyor Bütün sapıklıklar ateştedir diyor peygamber aleyhissalatü vesselam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 çünkü peygamber yenilik çıkaranlara sapık demiştir. E siz de biz hayır yapmak istiyoruz diyorsunuz. O zaman siz peygamberden daha iyi hayır biliyorsunuz. Veyahut nedir arkadaşlar? Veyahut da, <gülüyor> siz peygamberin dediği gibi sapıklık kapılarını açanlardır. İki birincinin batıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Ki onlar da bunun böyle olmadığını söylüyorlar. Yani biz peygamberden daha faziletli yol üzerindeyiz. Hiç kimse bunu söylemez. E billah bu küfürdür zaten bu sözü söylemek.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 Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kastını anlamamaktan kaynaklanıyor. Bu imamlarımızı tanımamaktan kaynaklanıyor. Yani belki birçoğumuz, birçok bidatçıya bakınız arkadaşlar. Mezhepler konusunda ciddi manada mutaassıptır. Mezhepler konusunda ciddi manada mutaassıptır. Hatta mezhebe bağlı olmayan bir insana bidatçı gözüyle bakar. Fakat mezheb imamlarının bidat aklamaşı sözlerinden bir haberdir. Mezheb imamlarının bidata bakış açısından nedir arkadaşlar?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 seni hakem kılmadıkları müddetçe iman etmezler. Gelin Peygamber'e hakem kılalım. Peygamber'e hakem kıldık. Peygamber tek kelimeyle cevap verdi. bidatin <gülüyor> Bütün bid'atler muhakkak ki sapıklıktır dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Hasene ve seyyiye diye bid'atı yapmadı? Ayırmadı Peygamber aleyhissalatü vesselam. O zaman kalplerinizde hiçbir sıkıntı duymadan ve tam bir teslimiyetle